Sanatalk Güncel sanat konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Aktaş ve Sarah Newell Smith İyi akşamlar. Sanat Talk yine birlikteyiz. Ben Roşen. Bugün Sera Stüdyomuzda olamadı. Ama çok ona değerli iki konuğumuz var. Füsun Eczacıbaşı ve Merve Çağlar. Saha bildiğiniz üzere bir çağdaş sanat, Türk çağdaş sanatına destek vermek amacıyla kurulan bir oluşum. Füsun Eczacıbaşı bu oluşumun başında olan insanlardan biri. Merve Çağlar'da yürütücüsü diyelim. Öncelikle hoş geldiniz istediyormuşlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. teşekkürler. Ee, söze biraz saha nasıl ortaya çıktı? Onu anlatmanızı isteyerek başlayabilir miyim? Ee, sah sahanın hikayesinin başında olarak önce ben başlayayım o zaman. Ee, ee, uzunca bir süredir e, Türkiye'de çağdaş sanatı takip eden, sanatı seven e, bir grup arkadaş e, farklı farklı zamanlarda farklı e, sanatçılardan veya kurumlardan destek talepleriyle karşılaşıyorduk. E, fakat bunlar hem çok münferit e, taleplerdi hem de e, neyi destekleyeceğimize karar vermekte bazen de... E, o kadar karar verici konumunda olmayı da istemiyorduk ve e, görüyorduk ki e, Türkiye'den çağdaş sanata destek kolay kolay bulunan bir şey değil. E, i̇şte birçok e, izlediğimiz ülkede olduğu gibi devlet destekli bir e, yapı olması pek ufukta görünmüyor. E, ama e, Türkiye'den çağdaş sanatın dünyada temsiliyeti veya başka e, sanatçılarla e, karşılıklı iletişim kurabilmesi... Aynı platformlarda yer alabilmesi e, ancak destekle mümkün. E, bunun üzerine yine böyle üst üste gelmiş birkaç e, talepten sonra yani destek talebi ve destek ihtiyacından sonra birkaç arkadaş bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Bunu daha e, kurumsal bir yapı altında bizlerden bağımsız bir hale nasıl getirebiliriz? E, bu konuda kafa patlattık. E, sonra da düşün. Şuna baktık yani dünyadaki modellere baktık ee, ne yapacağımızı biliyorduk ama nasıl yapacağımız üzerine biraz e, oldukça e, fazla düşündük. Ee, i̇lk başta 9 kişi böyle bir dernek kuralım e, ve bu derneğin e, çatısı altında bir fon oluşturalım. Bu fonu da e, projelere aktaralım istedik ve bu şekilde başladık. İki sene oldu mu Merve? İki seneye yakın, yani tam olmak üzere olmadı. İki sene içinde yaklaşık 60 üyeye ulaştık ve bunu destek olduğumuz projeler özellikle çok ses getiren projeler olabildi. Bizlerden dolayı değil tamamen sanatçıların yaratımı ile çok önemli projelere destek olabildik. E, i̇sterseniz bu noktada ben Merve'ye bırakayım biz e, bu böyle bir yapı kurmaya karar verdik Merve de çünkü ilk gününden beri e, sahanın e, kurucu genel sekreteriydi şimdi direktörü yöneticisi e, Merve bu yapının nasıl işlediğini e, anlatsın e, biz böyle bir niyetle yola çıktık ama bugün arkadaşlarım bunu çok güzel bir Hı -hı. şekilde yürütüyorlar. Evet Merve senin modeli biraz anlatabilirsen bize nasıl işliyor, neler yapıyorsunuz? Tabii ki e, işte bu oluşum fikir olarak olduğu andan itibaren içinde olma şansına açıkçası e, şansına eriştim. E, baştan itibaren Füsun Hanım'ın söylediği gibi e, çok fazla model inceledik aslında. Hem devlet destekli modelleri inceledik e, hem de. Özel vakıfları yurt dışında var olan e, çağdaş sanata destek veren veya e, sanata destek veren kurumları inceledik ve ne şekilde çalıştıklarına baktık. E, ve açıkçası sahayı oluştururken e, tamamen e, kendine has e, bir model oluşturduk. Bu modelde e, bizim için en önemli olan şey e, etiğini doğru kurmaktı. E, çünkü destek mekanizmaları aslında... E, Etiğini oturtmak gerçekten zor. Birinci önceliğimiz aslında sanatçıları veya destek olduğumuz sadece sanatçılara destek vermiyoruz. Çünkü eleştirmenlere, küratörlere veya çağdaş sanatla ilgili araştırma yapan bu konuyla ilgilenen kişilere de destek verebiliyoruz. Bir takım programlar aracılığıyla. Destek verilen kişileri sahanın seçmemesiydi. Aslında öncelikle koyduğumuz prensip diyebilirim. Evet. Bu bağlamda destek verdiğimiz kurum olarak destek verdiğimiz kişilerle e, birebir bir ilişki oluşturmak değil tamamen kurumlar üstünden e, bir destek mekanizması kurmaktı. Bu. E, bunu da şu şekilde gerçekleştirebildiğimize inanıyoruz. E, tamamen kurumlarla çalışıyoruz. Yani e, bir sanatçıyı veya bir eleştirmeni veya bir küratörü bir kurum davet ettiğinde proje aşamasına geçtikten sonra sahaya e, bir destekle ilgili başvurabiliyor. Ancak kurum başvurabiliyor ve e, bu noktadan itibaren sahanın desteğini yine kurum üstünden o projeye münferit olarak ...verebiliyoruz ya da kurumlarla işbirliği yapabiliyoruz. Birinci nokta buydu. İkinci nokta... Yani şunu açıklamak <gülüyor> lazım. Sanatçı bize doğrudan başvurmuyor. Bunu yaparken sanatçının bağımsızlığını koruyabilmesini hedef aldık. Yani sanatçı bize başvurduğu vakit işte orada bir kurum var. O kurumdan destek alıyor. Ondan sonra herhangi bir şekilde duygusal bir bağ, duygusal bir yükümlülük <gülüyor> altında olsun istemedik. Dolayısıyla... Tamamen eğer bir projeye davet ediliyorsa ve o projenin desteğe ihtiyacı varsa gerçekleşmek için... ...o kuruma diyor ki Türkiye'de böyle bir kurum var, hı hı. böyle bir dernek var ve bu derneğe başvurabilirsiniz. Onlar belki bir kaynak aktarabilir. Hı hı. Burada sanatçının bağımsızlığını koruyabilmek ve bunu sessizce yapabilmek hı hı. çok önemli diye düşünüyoruz. Evet, ha. bu noktada... İkinci bir önemli şey aslında dernek olarak kurulmamızdı diye hmm, düşünüyorum. Hmm, doğru, Çünkü doğru. E, bir de derneğimiz yani derneğimizde ve bütün derneklerde tabii ki e, tüm üyeler eşit. Hmm. E, o yüzden de aslında tamamen ve yönetim kurulunun ve e, kurucuların aslında kurucularını en baştan itibaren koyduğu bir prensipti ve üyeler de aynı inançla devam ettiler. E, kurumun her zaman ön planda olmasını düşünüyoruz. Hmm. E, istedik ve bu şekilde de ilerlemeye devam etti. Kesinlikle kişisel mesen olarak kimsenin ön plana çıkmamasını, e, saha olarak e, var olmayı ve hiçbir zamanda sanatçının veya sanatın önüne geçmeyecek bir kurum olmasını, sessiz bir destek mekanizması Hı. oluşturmayı. Evet, burada yine e, Ömer Bey bizi dinliyorsa, Açık Hı. Radyo e, bize ilham verdi diyebilirim. E, yaptığımız işin e, herhangi bir e, bize destek, kurumsal destek veren yapıların da e, PR malzemesi olmamasına Hı -hı. çok dikkat ettik. Dolayısıyla bize, gerçekten bize destek olan kurumlar da, yani şahsi e, Hı -hı. üyeliklerin dışında e, bu şekilde kurumsal destekler de alıyoruz. Ama hiçbir şekilde bu bir PR konusu Edilmiyor yapılmıyor bunu üstüne çok basıyorum çünkü bir süre önce bir böyle ufak bir araştırma yaptık bir de bazı sanatçılarla sanat yazarlarında küratörlerle hep görüştük ve onlar açısından ideal ortam ideal destek mekanizması hmm. nedir yani hayal ettikleri nedir bunu bunu öğrenmeye çalıştık bir sanatçının lafı beni çok etkiledi çok kulağıma küpe oldu sessizlik dedi. Hı -hı. E, bu e, çok önemli filantrofi hakikaten sessizce yapılmadı evet, e, Kesinlikle çünkü rencide olunan bir aynen, durum aynen. olabiliyor özellikle Tabii. bizimki gibi Tabii. kültürlerde aynen, ne, aynen. Ne önüne eski, öyle... geçmeye Aha. çalışılıyor o sessizlik siz bizi tanıtırken bildiğiniz gibi dediniz aslında büyük Hı -hı. bir olasılıkla birçok dinleyicimiz bizi bilmiyordur e, e, bilinmeyi e, konunun gerçek meraklılarına Hı -hı. ...açık tuttuk... ...dolayısıyla bir tanıtım... ...aktif bir tanıtım hiç, hiçbir şekilde yapmadık... ...şimdi bir kez daha hatırlatayım... ...stüdyomuzda Füsun Eczacıbaşı ve Merve Çağlar var... ...sahanın <gülüyor> kurucularından... ...Füsun Hanım ve... ...direktörü Merve... ...burada şunu sormak istiyorum... ...seçim... Yap ...yani destek verilecek projeleri... ...seçerken herhangi bir kurul mu... ...karar veriyor yoksa... ...derneğin üyeleri mi karar veriyor... Ee, şu şekilde e, proje başvuruları e, ekibimize geliyor biz ekip olarak e, artık belirli bir şartlar oluşturduk ve bir rapor hazırlıyoruz e, verilecek yani başvurularla ilgili her başvuruyla ilgili bir e, ciddi araştırmalardan şöyle söyleyeyim e, serginin ise eğer. Destek verilecek veya yeni bir prodüksiyonsa e, kurumla ilgili kurumun geçmişte daha e, yaptığı e, sergiler veya işlerle ilgili e, proje desteğini isteyen e, işin başındaki kişiyle ilgili ciddi bir araştırma artı serginin e, bir bütçesi ve bizden istenilen e, bölümüyle ilgili bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporu e, sahanın yönetim kurulu e, üyelerine Sunuyoruz. Yönetim kurulunda e, saha ekibinin de oyunun olduğu e, bir oylamadan geçiyor. Hı hı. E, bizim önerdiklerimiz olabiliyor ekip olarak e, fakat e, karar verme aşamasında yönetim kurulundan geçiyor. Hı hı. Ama, Ama gereği... yönetim kurulu buna karar verirken zaten e, o diyelim ki örnek üzerinden verirsem daha somutlaşacak... Manifestaya diyelim ki Dokumentaya diyelim ki işte Venedik Bienaline bir proje Davet edildi Zaten bu bir, bir süzgeçten geçmiş demektir Hı. Zaten dünyadaki etkileri iletişim, Karşılıklı etkileşimi Zaten somuttur Bu konularda Çok fazla bizlerin hani Düşünüp taşınmasına gerek yok Burada eğer bütçe yetersizse Destek bulamıyorsa sanatçı veya Araştırmacı veya küratör ve bir onun gerçekleşmesi için bir destek gerekiyorsa çok da düşünülecek bir tarafı Hı -hı. yok bunların. Ama bazen bizim hakikaten bilmediğimiz projeler çıkıyor karşımıza. O zaman da bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulumuz dünyada saygınlığı yanlış bir kelime belki ama bu konuda yetkinliği son derece bilinen e, üç kişi, e, Jessica Morgan, e, Karalün Kristof Bakargir geçmiş Dokumenta'nın e, direktörü, artistik direktörü, Jessica Morgan, Tate'in e, önemli bir küratörü ve Fulya Erdemci. Bu e, danışma kurulumuz da değişiyor. Dolayısıyla danışma kurulumuza soruyoruz. Hı. Yani bu, bu projenin etkinliği nedir? E, bu konuda onlardan e, bir yeşil ışık aldıysak ondan sonra bütçemize bakıyoruz, Et, e, sanatçının daha, projesine bakıyoruz ama... Biz o karar mekanizmasında o kadar o kadar halkanın sonundayız ki genellikle e, danışma kurulundan da geçtiyse yönetim kurulunda pek e, takılmıyor diyebilirim. Eğer bir de özellikle ekibimiz okey dediyse burada hakikaten bizim çok iyi çalışan Merve ve aynı zamanda Yavuz Parlar ekibimizde iki arkadaşımız bu, bu projeleri çok e, iyi e, sık eleyip ince dokuyorlar. Onlardan da geçmişte biz artık yönetim kurulu bu işte halkanın son <gülüyor> <gülüyor> yani zincirin son halkası. Siz Cicir. imzayı atıyorsunuz. Yani, yani tamam diyoruz <gülüyor> yoksa. Peki ile ilgili şöyle bir algı var buradaki İstanbul'daki sanat ortamında sadece yurt dışındaki projelere destek veriliyor gibi bir algı var bu doğru mu? Hayır hayır bu yani hedef şu tabii. E, uluslar arası etkisi olan e, karşılıklı etkileşimi olan projeler... Çünkü bu diyalogun yaratılması meselesi. Türkiye'den sanat e, çok kendi coğrafyasının içinde hapsolmuş bir sanat e, ve e, tanınırlığını bilinirliğini arttırmaya yönelik. Ama bu proje Türkiye'de de olabilir. İstanbul Bienali gibi. Hı hı. Ee, İstanbul Bienali'ne destek verdik. Mardin Bienali'ne destek verdik. Ama şu anda bu vesileyle çok heyecan duyduğumuz bir projeden de bahsedelim. Ee, Türkiye'deki sanat inisiyatiflerine bir, e, e, bizim oluşturduğumuz bir proje dahilinde sürdürülebilirlikle ilgili bir destek veriyor olacağız. Hatta şu anda... E, Web sitemizde bunun duyurusu var. Başvuru. <gülüyor> e, yani şu an başvurular açık. açık Herkes başvurabiliyor. Yani sanatçı cinsiyeti olan işte kar amacı e, gütmeyen yapılar. E, tamamen sürdürülebilirlikle ilgili yani herhangi bir münferit proje e, adına başvurmayacaklar. E, böyle bir senelik e, bir destek. E, üç kuruma vereceğiz. <gülüyor> e, 15 beşer bin liralık. Hı hı. Bir destek bu bizim için çok önemliydi. Çünkü Füsun Hanım'ın söylediği gibi e, uluslararası etkileşime olan e, projelere destek veriyoruz. Aslında Türkiye'de de gerçekleşiyor olabilir. E, bu sanatçı inisiyatifleri de aslında sadece yani tabii ki İstanbul'da değil, e, Ankara'da veya İzmir'de veya Adana'da farklı şehirlerden de olabilir. Bizim için bu etkileşimler de e, çok çok önemli. Hı hı. Son olarak da şunu sor, sorayım. Peki... E Yurt dışından e, uluslararası herhangi bir kurumdan gelecek bir projeyi, içinde herhangi bir Türk sanatçı, küratör dahil olmasa bile kabul etme olasılığınız var mı? Hmm. Türkiye üzerine araştırma yapan belki değil yani Türk Türkiye üzeri... üzerine araştırma için zaten e, böyle bir programımız var. Küratörleri davet ediyoruz. Küratörlere bir haftalık residency veriyoruz sağlıyoruz. E, ve Türkiye'ye gelip hakikaten araştırma yapmaları için Buna destek oluyoruz Hı -hı. zaten. Ama yine sonuçta Türkiye'den Hı -hı. sanatı sanatçıyı bir mercek altına alıyorsa ama ilgisi içinde bu coğrafyanın sanatı yoksa e, o bizim destek Hı -hı. vereceğimiz e, şeyde değil, e, kapsamda değil. Hı -hı. Yani bu burayla ilgili hemen her şeye kapılar açık diyebiliriz diyebiliriz. Çağdaş da Çağdaş Tabii ki. Yani onu ayrıca belirtmiyorum. Hayır çünkü bunu da an. soruyorlar. Çünkü evet. Bunu, bunu da soruyorlar. Ya. <gülüyor> çok yanlışlıkla belirtmek oluyor. fayda var. Bir de, de var. sanat hani çok e, dağınık bir tanımlama evet, olabiliyor çünkü. bazı bazı kişiler için. Hani bizim için net olabilir ama hı hı, e, dolayısıyla sanat, zanaat bunlar birbirine de çok karıştı oluyor. Bazen hakikaten e, çok kapsam dışı projeler için destek talebi oluyor. Evet. Doğru diyordunuz aslında. Onu belirtmeliydim. ama <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz. Biz bu arada web sitemizi söyleyelim Lütfen, mi? tabii ki. <gülüyor> Buyurun. E, www.saha.org.tv e, Değil mi? Yanlış evet. söylemedim. <gülüyor> Merve çok teşekkür ediyorum Hüsnü Hanım. Çok biz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ee, Size tekrar iyi yayınlar, iyi programlar. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Sanat Güncel sanat konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Anaktar ve Sara Nils Smith. Açık Radyo Program Destekçisi olun